Rad suresi. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Elif, Lam, Mim, Ra O kitabın ayetleridir bunlar Ve sana Rabbinden indirilen haktır Ne var ki insanların çokları iman etmezler Allah odur ki gökleri direksiz yükseltmiştir Görüyorsunuz onları Sonra arş üzerine egemen olmuştur Güneşi ve ayı da boyun eğdirmiştir. Bunların tümü belirlenmiş bir vakte kadar akar dururlar. Oluşu yönlendirir, çekip çevirir o. Ayetleri birer birer gözler önüne serer ki, Rabbinize kavuşacağınıza açık seçik inanasınız. Yeri uzatıp döşeyen ve onda oturaklı dağlar ve nehirler vücuda getiren odur. Bütün meyvalardan kendi içlerinde ikişer çift yaratmıştır o. Geceyi gündüze sarıp bürümektedir o. Bütün bunlarda derin derin düşünecek bir topluluk için elbette ayetler vardır. Yeryüzünde birbirine sırt vermiş komşu kıtalar, üzümlerden bahçeler, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki, bir tek suyla sulanırlar. Biz bunların... Yemişlerde bir kısmını diğer bir kısmına üstün kıldık. Bütün bunlarda aklını çalıştıran bir topluluk için elbette ki ibretler vardır. Eğer şaşıyorsan esas şaşılacak olan onların şu sözüdür. Biz toprak olunca mı ve gerçekten mi yeni bir yaratılış içinde bulunacağız? Bunlar Rablerini inkar edenlerdir ve bunlar boyunlarına kağılar vurulanlardır. Bunlar ateşe dost olanların ta kendileridir. Orada sürekli kalacaklardır. Senden güzellikten önce kötülük istemede acele ediyorlar. Halbuki önlerinden pek çok örnek gelip geçti. Şu da bir gerçek ki, Rabbin insanlara karşı zulümlerine rağmen af sahibidir. Ve Rabbinin azabı elbette çok şiddetlidir. Küfre sapmış olanlar şöyle derler, ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya, sen sadece bir uyarıcısın ve her topluluk için doğruyu ve iyiyi gösteren bir önder vardır. Allah her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin neyi eksiltip neyi artıracağını bilir. Onun katında her şey bir ölçüye bağlıdır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir o. Kebir, sınırsızca büyük odur müteal sonsuzca yüce odur sizden sözü saklayan da açıklayan da geceye sığınıp gizlenen de gündüz yol alan da onun için birdir her biri için onu önünden ve arkasından izleyen gözcüler vardır ki kendisini Allah'ın emrine bağlı olarak koruyup denetlerler gerçek şu ki Allah bir toplumun maruz kaldığı şeyleri onlar iç dünyalarındakini değiştirmedikçe değiştirmez. Allah bir topluma bir perişanlık dileyince de artık onu geri çevirecek bir güç yoktur. Ve onlar için Allah dışında koruyucu bir dost da olamaz. Size hem korku hem ümit olsun diye şimşeyi gösteren O'dur. Yüklü yüklü bulutları da O oluşturuyor. Gök gürültüsü O'nu hamd ile tesbih eder. Melekler de ondan ürpererek Yıldırımlar gönderir de Onlarla dilediğini çarpar Allah Tuzak kuranların hilelerini başlarına geçirmede Çok güçlü olduğu halde Onlar ona karşı mücadele edip duruyorlar Gerçek dua yalnız ona Hak davet yalnız onun için yapılır Onun dışında Yalvarıp davet ettikleri ise Onlara hiçbir şekilde cevap veremezler Onlar Ağzına ulaşsın diye iki avucunu suya doğru açan ama suya ulaşamayan birinden başkasına benzemiyorlar. Küfre sapanların dua ve davetleri şaşkınlığa dalmaktan başka bir işe yaramaz. Göklerde ve yerde kim varsa gölgeleriyle birlikte ister istemez ve sabah akşam Allah'a secde eder. De ki göklerin ve yerin Rabbi kim? De ki Allah! De ki onun yanında başka dostlar mı, destekçiler mi edindiniz? Bunlar kendilerine bile yarar sağlayıp zarar verme gücünde değiller. De ki, körle gören yahut karanlıklarla ışık bir olur mu? Yoksa Allah'a tıpkı onun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da, yaratış, yaratılanlar kendileri için benzeşir hale mi geldi? De ki, Allah'tır her şeyi yaratan, odur vahid ve kahhar olan. Gökten bir su indirdi de vadiler kendi ölçülerince sel oldu. Ardından da sel üste çıkan köpüğü taşır hale geldi. Bir süs eşyası veya alet yapmak isteğiyle ateşte körükledikleri şeylerde de benzeri bir köpük var. Allah hakla batılı işte böyle örneklendiriyor. Köpük atılır gider, insanlara yararlı olansa toprakta kalır. Allah işte bu şekilde örnekler verir. Rablerinin çağrısına olumlu cevap verenler için güzellik vardır. Ona olumlu cevap vermeyenlere gelince, yeryüzündekilerin tamamı onların olsa, bir o kadar da ilave edilse, kurtulmak için bunların tümünü fidye verirlerdi. Böylelerinin hesabı kötü olacaktır. Varacakları yer de cehennemdir. Ne kötü yataktır o. Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu bilen kişi, Kör olan biriyle aynı mıdır? Sadece aklı ve gönlü işleyenler düşünüp ibret alır. İşte bunlardır Allah'a verdikleri söze sadık kalanlar Ve antlaşmayı bozmayanlar. Onlar, Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar, Rablerinden korkarlar Ve hesabın kötüsünden ürperti duyarlar. Onlar, Rablerinin yüzünü arzulayarak sabrederler. Namazı kılarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık dağıtırlar ve kötülüğü güzellikle savarlar. İşte bunlar içindir ölümsüz yurt. Aden cennetleri bunlar içindir. Atalarından, eşlerinden, zürriyetlerinden hayra ve barışa hizmet etmiş olanlarla birlikte girerler oraya. Meleklerse her kapıdan yanlarına sokulurlar. Selam size sabrettiğiniz için. Ne güzeldir şu sonsuzluk yurdu derler. Allah'a verdikleri sözü onu antlaşma haline getirdikten sonra bozanlar, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi parçalayanlar ve yeryüzünde bozgun çıkaranlara gelince, böyleleri için lanet var, yurdun en kötüsü de onların olacak. Allah, dilediği kimse için rızkı alabildiğini açar da, sınırlayıp kısardı. İğreti dünya hayatıyla sevinip şımardılar. Oysa ki dünya hayatı, ahirete oranla sadece küçük bir nimetlenme. Küfre sapanlar derler ki, Rabbinden ona bir mucize indirilseydi ya, de ki Allah dilediğini saptırır, doğruya yöneleni de kendisine iletir. Böyleleri inanan ve gönülleri Allah'ın zikriyle Kur'an'la tatmin bulan kişilerdir. Gözünüzü açın, gönüller yalnız Allah'ın zikriyle Kur'an'la tatmin bulur. İman edip hak ve barış uğruna iyi işler yapanlara mutluluk ve müjde var. Güzel bir gelecek var. İşte seni böylece, Kendilerinden önce nice ümmetlerin gelip geçtiği bir ümmet içinde Resul kıldık ki, onlar Rahman'a küfrederlerken sen kendilerine sana vahyettiğimizi okuyasın. De ki, olur benim Rabbim, ilah yok ondan başka, O'na dayanmışım ben, yalnız O'nadır tövbe. Kendisiyle dağların yürütüldüğü yahut kürenin parçalandığı yahut ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an mı olsaydı, Hayır, iş ve oluşun tümü Allah'ındır. İman edenler hala ümidi kesip anlamadılar mı ki, Allah dileseydi elbette insanlara tümden hidayet verirdi. O küfre sapanlara gelince, sanayi olarak ürettiklerinin sonucu halinde başlarına gülle tokmak türünden belalar inmeye devam edecek. Yahut o belalar onların yurtlarının yakınına konacak. Ta Allah'ın vaadi gelinceye deyin. Allah vaadine asla ters düşmez. Yemin olsun senden önceki rasullerle de alay edildi. İnkar edenlere biraz süre verdim ama sonunda hepsini yakaladım. Gördüler nasılmış azap. Allah'a ortaklar tanıdılar. Peki her benliğin yaptığı işin başında duranla bunlar bir mi? De ki onları isimlendirin. Yoksa siz Allah'a yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Yoksa anlamsız bir laf mı ediyorsunuz? Hayır, küfre sapanlara tuzakları süslü gösterildi de yoldan döndürüldüler. Allah'ın şaşıttığına kılavuzluk edecek yok. Dünya hayatında bir azap var onlar için. Ahiret azabı ise çok daha şiddetlidir. Onları Allah'a karşı koruyacak kimse de yoktur. Sakınıp korunanlara vaat edilen cennetin temsili anlatımı şu. Altından ırmaklar akar. Yemişleri de sürekli gölgesidir. İşte korunup sakınanların son yurdu. Kafirlerin son yurdu ise ateş. Kendilerine kitap verdiklerimiz sana indirilenle ferahlarlar. Ama hiziplerden bazıları onun bir kısmını inkar ederler. De ki: bana yalnız Allah'a kulluk etmem, ona ortak koşmamam emredildi. Ben ona yakarır, ona davet ederim. Dönüşüm de onadır. İşte biz o Kur'an'ı Arapça bir hüküm kaynağı olarak indirdik. Eğer sana gelen ilimden sonra onların keyiflerine uyarsan, Allah'tan sana ne bir dost nasip olur, ne de bir koruyucu. Andolsun biz senden önce de resuller gönderdik. Onlara da eşler ve evlatlar verdik. Hiçbir Resul, Allah'ın izni olmadıkça herhangi bir mucize getiremez. Her süre için bir yazı vardır. Allah dilediğini silip yok eder, dilediğini sabit tutar. Kitabın anası, ana kitap onun katındadır. Ya onlara vaat ettiğimiz şeylerin bir kısmını sana gösteririz, yahut da seni vefat ettiririz. O halde, Tebliğ etmek sana Hesap sormak bize düşer Bizim o yer küreye gelip Onun uçlarından biraz eksilttiğimizi Görmediler mi Allah hükmeder Onun hükmünü denetleyecek de yoktur Hesabı çok çabuk görür o Onlardan öncekiler de Tuzak kurmuştu ama Tüm tuzaklar Allah'ındır Her benliğin ne kazandığını o bilir Kafirler de bilecekler Sonsuzluk yurdu kimindir Küfre sapanlar sen gönderilmiş bir elçi değilsin diyorlar. De ki benimle sizin aranızda tanık olarak Allah bir de yanında kitap bilgisi bulunanlar yeter.''